fáin aştaq al kelamı kelamü Allah ve xir al hadi الله عليه sallallahu وَشَرَّ ve sallam ve şer al umur muhtesatı ha ve kül فِي bidya ve kül bidya zıllala ve kül zıllala kardeşlerim geçen haftaki dersimizde İslam'ın etrafında dönüp dolaştığı manalardan hadislerden bir tanesini işlemiştik. O hadiste اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِ مَانَوَا Muhakkak ki ameller ancak niyetlere göredir. Ve insan niyet ettiği ne ise eline geçecek de ancak ve ancak nedir? Onundur. O'dur. Çünkü Allah Teala kıyamet günü insanların kalbinde olanı yani gizli olanı ortaya çıkaracak ve insanları ne yapacaktır? Onunla hesaba çekecektir. Nedir? Niyetin yeri yani ihlaslı bir niyetin yeri nedir? Ancak ve ancak kalptir. Bu da batındır yani gözükmeyendir. Gözüken tarafı ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi men amile amelen her kim bir amel işler de, o amel konusunda bizim bir emrimiz yoksa o amel merduttur, geçersizdir. Bu da zahiri olan tarafı yani görünen tarafıdır. Evet, bugünkü hadisimiz kardeşlerim. An ummil mu'minin, umu Abdullah a'işete radiyallahu anha kalet. Kayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. يغزو, يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه مؤمنين عن نسي Ummu Abdullah Aişe radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamete yakın bir ordu çıkacak çok büyük bir ordu çıkacak ve Kabe'ye saldırmak isteyecek. Ve onlar Beyda bölgesine geldikleri zaman yani geniş düz bir alana geldikleri zaman ne yapılacaktır? Allah Azze ve Celle onları yerin dibine batıracaktır. Ayşe anamız şaşırıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü o insanların içerisinde o toplulukta alışveriş için gelmiş olanlar, ticaret için gelmiş olanlar veya onların maksatlarının ne olduğunu bilmeyerek o orduda bulunan insanlar var. Nasıl olur da Allah onların hepsini yerin dibine batırır? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki evet Allah-u Teala onların hepsini ne yapacaktır? Yerin dibine batıracaktır. Onların içinde o topluluktan olmayan sırf ticaret için gelenler olduğu halde ve o toplulukta bulunduğu halde maksadının yani ordunun maksadının ne olduğunu bilmeyen insanlar olduğu halde Allah o orduyu ne yapacaktır? Yerin dibine batıracaktır. Sonra diyor ki ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى Sonra da kıyamet günü onlar niyetleri üzerine yapılacaklardır diriltileceklerdir. Şimdi konumuz neydi niyetle alakalı yani niyette ihlasla alakalı ve kişinin niyeti ne ise eline geçecekti oydu. Ve bu hadiste de İmam Nebevi bu hadisi getirmekle şahidi neresi? ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى Sonra onlar kıyamet günü niyetleri ne ise ne yapılacaktır? Delirtilecektir. Şimdi Kabe kardeşlerim, büyük bir ordu ne yapacak? Kabe'yi e, yıkmak için yola çıkacak. Şimdi bu Kabe arkadaşlar, biliyorsunuz İbrahim, ve oğlu İsmail aleyhisselam'ın bina ettiği, binalarını yükselttiği ve binalarını yükseltirken de Rabbena takabbal minna innake entes alim. Ya Rabbi bunu bizden kabul et muhakkak ki sen işitensin, her şeyi bilensin diye dua ettikleri Kabe. Daha önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan hemen önce Yemen'de tarafından gelen bir ordu ne yapıyor? Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye saldırıyor. Öyle büyük bir ordu ki başlarında da büyük bir fil var. Bunlar Muhammed isimli bir bölgeye geldikleri zaman Kabe'nin yakınında ne yapıyor? Fil olduğu yere mıhlanıp kalıyor. Fili ne kadar ileri doğru itmeye çalışsalar fil ne yapmıyor? Hiçbir zaman ileri doğru gitmiyor. Ama fili Yemen tarafına doğru döndürdükleri zaman ne yapıyor? Hızlıca yürüyerek fil Yemen tarafına koşarcasına gidiyor. Ama ne zaman Kabe tarafına çevirseler fil ne yapıyor? Olduğu yere mıhlanıp kalıyor. Evet. Daha sonra... Allah Azze ve Celle onlara ebabil yani kuşlardan oluşan büyük bir sürüyü üzerlerine gönderiyor ve onların e, pençelerinde her kuşun pençelerinde taşlar var ve onları atıyorlar ve onlar o taşlar ordunun ordudaki insanların tepelerinden çıkıyor ve ne yapıyor arkalarından çıkarak orduyu mahvediyor. İşte Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi feca'alehum ke'asfim maakul. Yani Allah azze ve celle sanki ekini e, hayvan yemiş, e, hayvanın yediği ekine ne yapıyor? Ekin gibi o orduyu darmadan ediyor arkadaşlar. Evet. Allah azze ve celle onların ne yapmıştır? E, saldırısından Kabe'yi Korumuştur. Nitekim Allah Azze ve Celle diyor ki: "Omen yurid fihi bi ilhadin, bi zilm, bi zulmin, min elim. Her kim diyor, Kabe'de Allah'ın Kabe'si Allah'ın evinde zulüm ile haktan uzaklaşır ise nuziqu min adabin elim. Muhakkak ki onlara elim bir azabı ne yapacağız diyor. Allah Azze ve Celle tattıracağız diyor. Evet. Bunda olduğu gibi kıyamete yakın bir zamanda Kabe'yi yıkmaya gelen büyük bir ordudan bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve onların içerisinde hadiste de dediğimiz gibi maksadı orduya katılmak değil yani savaşmak değil. Ordunun maksadının ne olduğunu bilmeden bulunan insanlar olduğu gibi sırf ticaret için gelen insanlar da var. Ve Allah Azze ve Celle o orduyu yıkma, Kabe'yi yıkmaya gelen o orduyu da ne yapıyor? Allah Azze ve Celle yerin dibine batırıyor. İşte kıyamete yakın olacak olaylardan bir tanesi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu bize haber veriyor. Evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunların tamamı batırılacak dediği zaman Ayşe anamız diyor ki ya Rasulallah. Kifayi yuxsafu bi awlihim ve akirhim ve fihim aswakhum ve minhum. Ey Allah'ın Rasulü. Onlardan olmayan ve sırf ticaret için gelenler olduğu halde nasıl olur da Allah Azze ve Celle onları tamamını yerin dibine batırır. Evet. onun üzerine Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki yuxsafu bi awlihim ve akirhim ve aswakhim ve men liye minhum sonra kıyameti evet diyor onlar tamamı batırılır işlerinde çift ticaret için gelenler ve onların maksadını ne olduğunu bilmeden bilmeden gelenler olduğu halde Allah azze ve celle ne yapacaktır onları yerin dibine batıracaktır ve sonra da onlar kıyamet günü ne yapılacaklardır niyetlerini ise o halde diriltileceklerdir evet bu da tıpkı ve insanın muhakkak ki her amel, ameller niyetlere göredir ve insanın niyeti de ne ise kıyamet günü eline geçecek de ancak odur. Bu hadiste nedir? Mutabıktır kardeşlerim. O yüzden eğer Allah Azze ve Celle bir topluluğa bir ukubet bir ceza verecek olduğu zaman, On, topluluğun içerisinde mümin de olur, kafir de olur, salih insan da olur, kötü insan da olur. Ne yapacaktır? Onları topluca helak ettiği zaman hepsini helak edecektir. Sonra onları kıyamet günü dirilttiği zaman ne yapacaktır? Niyetlerine göre hesaba çekecektir. Nitekim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين öyle bir fitneden korkun ki öyle bir azaptan korkun ki o azap geldiği zaman sizin içinizden sadece zalim olanlara gelmeyecektir bilakis ne yapacaktır geldiği zaman toplu gelecektir ve şunu iyice bilin <Sessizlik> ki enallah şiddidul ikab muhakkak ki Allah azabı çok şiddetli olandır diyor Allah azze ve celle. Evet kardeşlerim. 3. hadiste ve an Aişe radıyallahu anha قالت قال sallallahu aleyhi ve sellem la hicrete ba'del fetih ve lakin jihadun ve niyya Allah Resulü Ayşe hanımızdan gelen rivayette buyuruyor ki Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve niyet vardır. Ve topluca cihada çağrıldığınız zaman ne yapın? Cihada koşun buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani artık Mekke'den hicret yoktur. Neden? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de iken kimler hakimdi? Kureyşli müşrikler hakimdi. Öyle olunca Allah Azze ve Celle orada bulunan Müslümanlara karşılaştıkları ezalara, eziyetlere binaen ne yaptı? Medine'ye hicret etmelerini emretti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e hicret etmek zorunda kaldı, çıkartıldı. Ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti, Allah ona nasip etti. Artık Mekke oldu? İslam beldesi olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, La hicrata <gülüyor> Elhamdülillah <gülüyor> Artık <gülüyor> La hicrata Fetihten sonra hicret Yoktur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam La hicrata derken Kardeşlerim yani kesinlikle hicret Yok derken bunu umum manasında Ne yapamıyoruz alamıyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam başka bir hadisinde la tanqati'u'l hicretu hatta tanqati'et tevbe. Ta ki tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret kapısı kapanmaz. Hicret devam eder. Ve la tanqati'et tevbe hatta tahrac te, hatta tahrac şemsu min magribiha. Tevbe kapısı da ta ki güneş batıdan doğuncaya kadar ne yapılmayacaktır? Kapanmayacaktır. O yüzden ne vardır? Allah Resulü Aleyhisselam burada hicret yoktur derken nedir? Özellikle kastettiği Mekke'dir. Artık Mekke'den hicret yoktur. Neden? Çünkü artık Mekke İslam beldesi olmuştur. Ama kıyamete kadar hicret geçerlidir. Her kim küfür beldesinde yaşıyorsa onun İslam beldesine hicretmesi nedir? Üzerine vaciptir. Evet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bu hadiste delildir ki artık Mekke bir daha küfür beldesine ne yapmayacaktır? Dönmeyecektir. Bir daha küfür beldesi olmayacaktır. Kıyamete kadar ya da Allah'ın dilediği bir vakte kadar İslam beldesi olarak devam edecektir. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki <gülüyor> Yani bundan sonra cihat niyetiyle Mekke'den çıkabilirsiniz. Bu niyetle. Yani niyetiniz ne olması gerekir? Allah yolunda cihat maksadıyla ne olmamız gerekir? Çıkılması gerekir. O yüzden cihatta da niyet yani salih olan ihlaslı bir niyet nedir? Ancak ve ancak en diyor. yani Allah'ın kelimesi la ilahe illallah en yüce olması için yalnız ve yalnız bunun için ne yapılır? Cihada çıkılır. Ve diyor ki aleyhissalatu vesselam ve firtum, fen firu. Yani devlet başkanı yani Müslüman devletin başkanı sizi cihada çağırdığı zaman müşriklerle kafirlerle cihada çağırıldığı zaman ne yapmanız gerekir? Cihada koşmanız sizin üzerinize farzı ayındır. Yani herkesin cihada ne yapması gerekir? Koşması gerekir. Yani Allah yolunda cihada koşması gerekir. O zaman ne olur? Cihad farzı ayın olur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ya eyyuhallezine amenu Ma lakum iza qile lakum unfiru fi sebilillahi thakaltum ilel Araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ud dunya illa qalil fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfir yu'adhibukum adhaban aliman wayastabdil qauman ghayrakum wa iman edenler size ne oluyor da Allah yolunda topluca cihada çıkın denildiği zaman hemen Olduğunuz yere mıhlandınız. Evlerinize kapandınız ve sizi bir tembellik aldı. Araditum bil hayati dünya minel ahire. Bu dünyanın geçici nimetlerine karşı ahireti tercih mi ettiniz? Fema Hay hayati Fema meta'ul hayati dünya fil ahireti illa Oysa Oysa dünya hayatı ahiret hayatına karşı dünya nimetleri ahiret nimetlerine karşı nedir? muhakkak ki çok azdır buyuruyor. إِلَّا تَنْفِرُ erdür sizler Allah yolunda cihada çağrıldığınız zaman cihada gitmezseniz يُعَذِّبْكُمْ ben elime muhakkak ki Allah Azze ve Celle elin bir azap verecektir. korkunç bir azap verecektir. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ve Allah yolunda cihada çağrıldıkları zaman hemen cihada koşan topluluklar getirecektir. Ve sizlerin cihada çağrıldığınız zaman cihattan uzaklaşmanız, tembelleşmeniz, olduğu yere mıhlanmanız muhakkak ki böyle yapmanız Allah'a hiçbir şekilde ne yapamazsınız böyle yapmakla zarar veremezsiniz. İşte kardeşlerim bu söylediğim yer... Kişinin her mümine, her Müslümana cihadın farzı ayın olduğu yerlerden bir tanesi. Yani devlet imamı. Yani Müslüman devletin bir başkanı sizi müşriklerle, kafirlerle cihada çağırdığı zaman cihada gitmeniz üzerinize farzı ayındır. Bu birincisi. İkincisi, bulunduğunuz beldeye, Yaşadığınız beldeye düşman saldırdığı zaman müdafaa etmeniz de nedir? Sizin üzerinize farzı ayındır. Çünkü bu difadır yani kendinizi savunmadır. O zaman da cihad etmeniz o size saldıran yaşadığınız bölgeye beldenize saldıran kafirlere karşı çıkmanız savaşmanız da sizin üzeriniz nedir? Farzı ayındır. Üçüncüsü ise. Saflar belli olduğu zaman yani bu tarafta kafirler, bu tarafta Müslümanların safı belli olduğu zaman da cihada çıkmanız yani cihada çıkıp Müslümanların safında yer almanız da nedir? Yine farzı ayındır. Diyor ki. Ey eyühellezine amanu izaa laqaytumellezine keferu zahfan fe la tuwalluhum eladbar min diyor ey iman edenler kafirlerle kafir topluluğuyla karşılaştığınız zaman sakın ola ki diyor geriye çekilmeyin kaçmayın o yüzden saflar belli olduğu zaman ne yapacaksınız? Yani Müslümanların ve müşriklerin safı belliyse hemen ne yapacaksınız? Müslümanların safında yer alıp cihada çıkacaksınız ve bu da farzı ayındır. Ve Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi ne yapmayacaksınız? Savaştan kaçmayacaksınız. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اتوى اللى يوم zahfi Yani savaştan kaçmayı ee, insanları yok edici yedi şeyden bir tanesini de ne yapmıştır? Savaştan kaçmak saymıştır. Evet. Bunlar kardeşlerim nedir? İnsanlara, müminlere, müslümanlara cihadın farzı ayin ayın olduğu yerlerdir. Evet. Şimdi vatan uğruna yani insanların içinde bulunduğu vatanı savunmak için yaptığı cihat cihat mıdır ya da o uğurda öldürüldüğü zaman ona şehit diyebilir miyiz diyorlar ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soruyorlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bir kimse var sırf kavmiyetçiliğinden ırkçılığından dolayı savaş yapıyor, savaşa çıkıyor. Bir tanesi var. Şu cahattan yani böyle e, hani gözü pek atılgan Gelsin. savaşmayı seven cesur birisi. Sırf o yüzden savaşıyor. Yani öyle bir tabiata sahip. Bir tanesi de var ki insanlar kendisini görsün diye ya bu ne kadar da haşmetli ne kadar da güzel savaşıyor diye savaşıyor. Ey Allah'ın Resulü hangisi Allah yolunda hangisi fi sabilillah O zaman diyor ki men katale li Her kim Allah'ın kelimesini yücetmek için yani sırf la ilahe illallah kelimesini yücetmek için onun hakim olması için savaşıyorsa işte o Allah yolundadır İşte asıl şehit odur diye. Eğer yaşadığınız toprak yaşadığınız belde İslam beldesi ise o zaman çıkıp topraklarınız için vatanınız için ne yapabilirsiniz? Savaşırsınız. İşte o zaman şehit olursunuz. Ama sırf vatan için yani İslamla yönetilmeyen bir vatan uğruna savaşırsanız ki onun uğruna kafiri de müşri de fasığı da faciri de ve sen de savaşıyorsun. Yani aranızda bir fark yok. Ama siz kafirin Bugün Allah yolunda savaştığını görüyor musunuz? Yani siz sırf Allah için bir kafirin bir müşriğin savaştığını görüyor musunuz aynı safta? Hayır. O zaman ne yapıyor? Müşrik olan kafir olan insan ne yapıyor? Sizin karşınıza geçiyor. Saflar ayrılığı o zaman. O zaman vatan uğruna, kavmiyetçilik uğruna veya şucat yani cesaretli uğruna kendini göstermek için savaşan insan Allah yolunda savaşan ve öldürüldüğü zaman şehit olan insan nedir? Değildir. Ancak kendi beldesi İslam beldesi ise ve sırf o uğurda çalışıyorsa, çabalıyorsa cihad ediyorsa Allah yolunda savaşan insan odur ve öldürüldüğü zaman da o uğurda Allah yolunda fi sebilillah işte biz ona ne deriz? İnşallah şehittir ders. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: La yuklamu ahadun fi sabilillah. Vallahu a'lemu bimen yuklam. Fi yuklamu fi sabilillah illa jaa yauma yevma al-qiyamati wajruhu yas'ab. Al-lawn lawnu al-damu war-rihu rihu Allah yolunda diyor yara alanları en iyi bilen Allah'tır diyor. Onlar öldüğü zaman yani şehit öldüğü zaman Allah'ın huzuruna vardığı zaman tıpkı savaş meydanında kanı akar olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin karşısında Allah Azze ve Celle onu öylece diriltir diyor. Onun rengi kan rengi ancak diyor onun kokusu tıpkı bir mis kokusu gibidir diyor. O yüzden Allah Azze ve Celle şey Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam burada şihadetin gerçekleşmesi için yani şehitlik makamına kişinin ulaşabilmesi için onun Allah yolunda yani fi sebilillah olmasını ne yapıyor şart koşuyor. O yüzden o insanın Allah yolunda ben cihad ediyorum savaşıyorum diyebilmesi için ne yapması gerekir? Allah kelimetullahın yani la ilahe illallah kelimesini yüceltmek uğruna sırf bunu hakim kılmak uğruna eğer savaşırsa bu sahih bir savaştır. Bunun adı cihattır. Ve öldüğü zaman biz ne deriz? İnşallah şehittir deriz. Yani biz o insanı Allah yolunda savaşan insan için dahi kesin bir şekilde o şehittir diyemiyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? Bunu bizden yasaklıyor. Size ne oluyor ki böyle diyorsunuz? Vallahi diyor yarın Allah Azze ve Celle'nin bana nasıl muamele edeceğini ben bilmiyorum diyor. O yüzden Allah yolunda savaşan bir insanı dahi görseniz, öldürüldüğünü görseniz ne diyeceksiniz? İnşallah şehittir. İnşallah şehittir diyeceksiniz. Çünkü kıyamet günü ilk hesaba çekilecek üç sınıf insandan bir tanesi de şehittir diyor. Allah yolunda öldürülendir. Ya nasıldır? Getirilir diyor. Ey şehit ne yaptın? Vallahi ya Rabbi senin uğrunda savaştım, savaştım, savaştım ta ki öldürüldüm diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki yalan söyledin. Sen, dedi senin niyetin neydi? İnsanlar ya bu ne kadar güzel savaşıyormuş desinler diye ne kadar da cesaretli düşmanın üzerine ne kadar da güzel atılıyor desinler diye sen bunu yaptın. Senin niyetin buydu maksadın buydu. Hani dedik ya niyet kalple alakalıdır ve o gün kalplerdekiler meydana çıkacaktır. Ve Allah Azze ve Celle sizleri insanları onunla hesaba çekecektir. Biz zahiren gördüğümüz zaman gerçekten o insan... Allah yolunda cihad eden ve Allah yolunda öldürülmüş ve inşallah şehit olan Allah Azze ve Celle'nin şehitler guruhuna kattığı bir insan. Ama kalbi öyle mi? Allah Azze ve Celle kıyamet günü onu delirtiyor. Ve onun şehit olmadığını yani kalpteki kalbindekini ortaya çıkarıyor. Ve sırf ona desinler diye bunu yaptığını meydana çıktıktan sonra ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onu yüzüstü cehenneme atılmasını emrediyor. O yüzden kardeşlerim Allah azze ve celle ne yapsın bizim niyetlerimizi her zaman için salih kılsın. Niyeti salih olan, ihlas sahibi olan kullarından eylesin ve yaptığı işi sırf Allah rızası için Allah katındaki cenneti umarak yapan kullarından eylesin. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين